Muhterem Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ul husna en güzel isimleri derslerimize devam ediyoruz. Ve sonuna yaklaştık. Elhamdülillah bu dersten sonra, Allah izin verirse bir ders sonra, kitabımız inşallah bitmiş olacak Allah izin verirse. Bugünkü Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerinden bir tanesi El-Rafiq ismi. Allah Azze ve Celle'nin El-Rafiq ismi. Daha önce son zamanlarda işlediğimiz isimlerde de olduğu gibi bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde gelen isimlerden bir tanesi El-Rafiq ismi. Geçen dersimizde bir konuya değinmiştik. Esittir, Allah Azze ve Celle'nin Esittir ismiyle alakalı ve bazı kaynaklarda essettar olarak geliyor. Allah Azze ve Celle'nin es diye bir ismi gelmemiştir. Kur'an ve sünnette Esittir. er Rafik ismi de Allah Azze ve Celle'nin er ismi, er sıfatı sünnette gelen isimlerinden bir tanesi. Sahih-i Bukhari'de, Uruve'den, onun da Aişe radıyallahu anha'dan rivayetinde diyor ki Aişe anamız radıyallahu anha Yahudi bir topluluk Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek için izin istediler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yanına geldiklerinde essamu aleyke essam ölüm demek essamu aleyke yani ölüm senin üzerine olsun diye beddua ettiler, lanet ettiler. Bunu üzerine diyor ki Ayşe annemiz <gülüyor> radıyallahu anha ben de dedim ki bel aleykumü semu ve Bilakis ölümde, lanette sizin üzerinize olsun diye hemen karşılık verdim <gülüyor> Bunun üzerine Aleykümselamün ve rahmetullah. aleyküm Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselam buyurdu ki ey Aişe inna Allah rafiqun yuhebbur rifqa fil emri kulli. Ey Aişe Allah rafiqtir. Ve bütün işlerde rifkı sever. Evelem tesmeğ men kalu. Dedi ki Ayşe anamız radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü sen onların ne dediğini duymadın mı? Yani essem aleyke ölüm senin üzerine olsun demediler mi? Duymadın mı böyle dediklerini? Bunun üzerine ne diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ve aleykum." Ben de onlara "ve aleykum. Sizin üzeriniz olsun." dediktir. diyor. Yine Müslimin Sahih Müslim'de gelen Amra bintu Abdurrahman radıyallahu anhadan, Ayşe hanımızdan gelen rivayette <gülüyor> diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ya Aişe. İnallahı rafiqun yuhibbu'r rifqe. Allah rafiqdir rifqe sever. Ve يأتي عن الرفق ما لا يأتي عن العنف. Muhakkak ki o rifqa verdiğini unfa yani şiddetle vermediğini o rifqa vermiştir. Ve ma la yu'ti ala ma Ve başkasına vermediği ona vermediğini ona vermiştir. Kardeşlerim burada El-Rafiq, er Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Rıfk da onun nedir? Bir sıfatıdır. Ve bu Allah Azze ve Celle'de bulunan bu El-Rafiq ismi, Rıfk sıfatı yani insanlarda da vardır. Ama Allah Azze ve Celle'de olan çok daha mükemmel kemaline ve celaline yakışır bir şekildedir. Çünkü, e, daha önce birçok isimden bahsettiğimiz gibi insanlarda da vardır, Allah'ta da aynı isim vardır. Ama Allah Azze ve Celle'ye verilen isim daha e, celaline, kemaline yakışır bir e, şekildedir. Bu da öyledir. Peki, el-rifk ne demektir? Allah, rafiktir, rifkı diyor Allah Resulü Aleyhisselam. rifk kelimesi kardeşlerim, yumuşaklık demek, kolaylaştırmak demek ve... İşlerde teenni demek. Teenni ne demektir? Yani acele etmememek. Etmemek. Er-Rıfk, yumuşaklık, kolaylaştırma ve teenni, işlerde acele etmemek manasına gelmektedir. Bunun zıttı da nedir? Yumuşak davranma, şiddetli ve kasvetli. Yani katı kalpli olma manasına gelir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de vasfederken Fe bir rahmetin Allah Azze ve Celle'nin bir rahmeti olarak, rahmeti ile onlara ne yaptın? Yumuşak davrandın. Eğer sen ey Muhammed kötü kalpli olsaydın, Katı kalpli. Eğer sen katı kalpli olsaydın veya kötü ahlaklı olsaydın ne olurdu? Len faddu min havlik. Muhakkak ki etrafından dağılır giderlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Aleyküm demek ki kardeşlerim Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın da böyle bir vasfı, yumuşaklık, teenni, acele etmeme, Allah da böyledir diyor ve kullarından da böyle olanları sever. Tıpkı Allah'ın merhametli olduğu ve merhametleri sevdiği gibi. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle bunun yani zıttı neymiş? Şiddetli davranma, katı kalpli olma, kasvetli olma, katı. Olma veya asık suratlı Olma hepsi bunun içine girer Çünkü yumuşaklık e, Yumuşak davranma Kolaylaştırma işlerde acele Etmeme hep nedir rıfk Bunun zıttı ise bunun Zıttı olan şeyler şiddetli Acele etme hepsi bunun içerine, içerisine Gitmektedir Allah azze ve celle Nedir rafiktir Kullarına karşı hep yumuşak davranmış Ve hep bir tedricilik Olmuştur acele etmeme o yüzden Allah Azze ve Celle kaderinde, kazasında ve fiillerinde ve diniyle alakalı Allah Azze ve Celle bütün işlerinde nedir? Hükümlerinde rafiktir kardeşlerim. Yumuşaktır ve acele etmez Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim baktığımız zaman Allah Azze ve Celle mahluku yaratmada bile ne yapmıştır? tederrüç dediğimiz Aşama aşama yani şeyen en yaratmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Bu da bir hikmeti ve ile alakalı bir şeydir ki bununla beraber Allah Azze ve Celle düşünün bir şeyi olmasını murat ettiği zaman ne yapar? fe feyekul. İza arabe şeyen en yekule lehu kul feyekul. Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istediği zaman ol der o da verir Ve bununla birlikte Allah Azze ve Celle hikmeti ve rifkı, yumuşaklığı ve lütfuyla alakalı ne yapmıştır? Bu bir tederrüç dediğimiz bir meselede yani yavaş yavaş tedricilikle yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kullanına karşı gerçekten yumuşak davranmıştır, yumuşak olmuştur, merhametli olmuştur. Ve bütün hükümlerinde, emrinde ve nehyinde bu hep. Ne yapar? göz önüne çarpar. Hep çarp şey öz göz önüne dolunur. Allah azze ve celle kullarına asla ve asla güçlerini güçlerinin taşıyamayacağı şeyi onlara yüklemez. La yukellifullah nefsan illa usaha. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Neden? Çünkü Allah arrafiktir. Allah yumuşaktır. Kullarına yumuşak davranır. Ve Allah acele etmeyendir. Ve hepsinde ne yapar? Onlara gücünün yettiğini emreder Allah subhanahu ve teala. Ve ne kadar meşakkatli şey varsa Allah ne yapmıştır? Onların üzerinden çekip almıştır. Ve hep ne yapmıştır? Kolay olanı emretmiştir Allah subhanahu ve teala. Yine kardeşlerim Allah azze ve celle'ne errafiktir. Kullarından hata eden bu ne olursa olsun günah işleyen büyük olsun küçük olsun. Kulların tövbe etsinler ve bana geri dönsünler diye ne yapmıştır? Hiçbir zaman onlara azap etmede, ceza vermede acele etmemiştir Allah Subhanehu ve Teala. Çünkü Allah er-Rafiq'tir. Kullarına karşı yumuşak davranandır Allah Subhanahu ve Teala. Onları cezalandırmada acele etmeyendir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Kehf suresi 58. ayeti kerimesinde وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَةِ Muhakkak ki Allah gafurdur, bağışlayandır ve merhamet sahibidir. لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا Şayet Allah Azze ve Celle onların yaptıklarından dolayı hemen cezalandıracak olsaydı لَعَجَّلَ lehumul الْعَذَابِ Muhakkak ki azabı onlara hemen getiriverirdi. بَلَّهُمْ مَوْعِدٌ Bilakis onlara verilen bir mev'it vardır, bir gün vardır. لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْلَ Ve o gün geldiği zaman onlar Allah'tan başka sığınacak bir yer bulamayacaklardır. Ve yine Allah Azze ve Celle Nahl Suresi <gülüyor> 61. Ayet-i diyor ki وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ Şayet Allah Azze ve Celle... İnsanların işlemiş olduğu zulümden dolayı onları hemen cezalandıracak olsaydı, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde Allah hiçbir canlı bırakmazdı. Eğer yaptıkları bir hatadan dolayı, Allah Azze ve Celle'ye karşı işlemiş oldukları bir günahtan dolayı, eğer Allah hemen o kulları cezalandıracak olsaydı, Ma تَرَكَ عَلَيْهَا yer yüzünde hiçbir canlı bırakmazdı hepsi helak olurdu. Velakin يؤخرهم الى أجل مسمى. Fakat Allah azze ve celle belli bir güne kadar ne yapar? Onları geciktirir. Feiza caa ajaluhum. Onların eceli geldiği zaman. La yesta'hiruna saaten la Bir an bile ne öne alınır ne de geriye çekilir. Hani bazen işte ambulans veya şu bu meselelerinde. Ya işte beş dakika daha gecikseydiniz ne yapacaktı, ölecekti vesaire. Bu da nedir? Onun bir kaderidir. Eğer ölüm gelmişse o anda, o lafza da Ne bir adım öne gidebilir, ne bir adım geriye gelebilir kalmış kardeşlerim. Ecel geldi mi olay bitmiştir. Ve burada Allah Azze ve Celle kardeşlerim işlemiş oldukları günahlardan dolayı Küfür olsun, masiyet olsun, hangi büyük günah olursa olsun veya şirk olsun Allah Azze ve Celle bu küfür gibi, şirk gibi bu çirkin şeyi yaptıkları, bu çirkin işten dolayı hemen azap etmez Allah subhanahu ve Teala. Fakat Allah halimdir, refiktir, yumuşaktır, merhamet sahibidir. <gülüyor> Onlara ceza vermek için acele etmez. Bel yumehilu ve la yuhmin. Allah onlara zaman verir ama ihmal etmez kardeşlerim. Bu çok önemli. Allah onlara süre tanır ki tövbe etsinler, ki Allah'a yönelsinler. Allah'ın yoluna gitsinler, Allah'ın yoluna girsinler. Ama Allah ihmal etmez kardeşlerim. Yani Allah hepimize hayır versin inşallah. Allah Azze ve Celle'nin kullarını olan yumuşak davranmasından bir tanesinin delillerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin dininin tamamı merhamet ve kolaylık üzerine kurulmuştur kardeşlerim. Eğer bununla beraber yine kullarına da aynı şekilde yumuşak davranmayı kolaylaştırmayı emretmiştir subhanahu ve teala. Ve bununla beraber şiddete, katı katliliğe, asık suratlılığa vermediği şeyi yumuşak davranmaya, kolaylaştırmaya vermiştir. Ve eğer bir şeyde kolaylaştırma varsa muhakkak o şeyi süslemiştir kardeşlerim. Ve bir şeyde de bunun zıttı varsa muhakkak hayırdan mahrum kalmıştır. O yüzden e, her Müslümanın bütün işlerinde yumuşak huylu olması gerekir kardeşlerim. Ve bütün işlerinde aceleden, acele etmekten, çok böyle aceleci davranmaktan ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Çünkü hiç şüphesiz ki acele etmek şeytandandır kardeşlerim. O yüzden e, bunun şeyinde de hep bir hüsranlık vardır. Çünkü rıfk, yumuşak davranmada ne vardır? E, Allah'ın sevdiği bir huydur. Allah'ın sevdiği bir sıfattır. Allah böyledir. Öyleyse siz de böyle olun. Çünkü Allah'ın sevdiği bir vasıftır. Sünnet-i Nebevi'de kardeşlerim, bu rifk yani yumuşak davranmaya karşı hep teşvik gelmiştir. Sahih-i Müslim'de Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki: "İnne'r rifka la yekunu fi şey'in illa zanahu." Eğer bir şeyde yumuşaklık, rifk varsa muhakkak o şeyi süsler, güzelleştirir diyor. "Ve la yunza'u şey'in illa eğer bir şeyden o çekilirse, yani o yumuşaklık, kolaylaştırma, acele etmeme çekilirse, <gülüyor> muhakkak o şeye kusur getirir, lekelendirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine e, gelen rivayette Cerir radıyallahu anhü'dan Allah Resulü selam diyor ki, "Men يُحْرَمُ الْرِفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرِ Kim rıfktan? Yumuşaklıktan haram e, mahrum bırakılırsa muhakkak hayırdan mahrum bırakılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kime rifttan yumuşak davranmaktan ve acele etmemekten yana bir nasip verilmişse muhakkak ki ona dünya ve ahiretten bir pay bir haz verilmiştir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve ve civar Güzel ahlak ve güzel komşuluk yurtlar kurar ve ömrü çoğaltır diyor, uzatır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki güzel ahlak ve güzel komşuluk yurtlar kurduğu gibi, beldeler kurduğu gibi ömrü de uzatır demiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim hiç şüphesiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde insanlara en yumuşak, en merhametli olandı. En yumuşak davranandı. Bir gün bir bedevi geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde kalın bir hırka var veya neyse giydiği bir bedevi geliyor arkasından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı asılıyor elbisesinden Ey Muhammed diyor ve o kadar şeymiş ki elbisenin katı veya böyle şey, yumuşak değil, sert. Allah Resulü selam şuradan çekince boğazına iz yapıyor aleyhissalatu vesselam o şiddetinden. Allah Resulü hiçbir şey demiyor, tebessüm ediyor. Ne istiyorsun diyor. Allah'ın verdiğinden bana da vereceksin diyor. Götürün ne istiyorsa verinir. Hiçbir şey yapmıyor. Bir gün bedevinin bir tanesi geliyor. Ve... Mescide kalkıyor. Mescidin ortasına bevletir. Bedevi adam. Hemen sahabeler dur dur ne yapıyorsun? Bırakın diyor Bırak. İşini bitirsin. Adam işi bitiriyor. Geldir. Muhakkak ki buralar, bu mescitler bu şey için uygun değildir. Buralar Allah'ı zikretmek, namaz ve Kur'an okumak için inşa, ed, inşa ed, edilmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bedeviye hiçbir şey yapmıyor. Ve başka bir rivayette de bırakın işini bitirsin diyor ve getiriyor bir su, bir kova su döktürüyor. Muhakkak idiler sizler kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. zorlaştırıcılar olarak gönderilmediniz buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hiç şüphesiz Rabbimiz Allah Azze ve Celle, rifkı yumuşaklığı emreder. Yumuşaklığı sever bunu emreder kardeşlerim. Hiçbir zaman şiddetli olmayı, hiçbir zaman katı kalpli olmayı, asık suratlı olmayı emretmez. Sevmez de bunu. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşinin yüzüne tebessüm etmek nedir? Sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve hep böyleydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve hep ne yapardı müminlere te, te, tebessüm ederdi. Ve hiç kim şüphesiz ki dinimiz kolaylık dinidir. Dinimiz her şeyde ne var? Kolaylığı emreder. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam <gülüyor> önünde eğer iki yol varsa ve iki yoldan hangisi kolaysa onu tercih ederdi. Onda şirk ve küfür olmadığı müddetçe. Dinimiz de hep ne yapmıştır? Hep kolaylığı emretmiştir. O yüzden bizlerin de ne yapması? kolaylaştırması gerekir. Zorlaştırmaması gerekir. Her işimizde böyledir kardeşlerim. Hem dünyalık işimizde hem ahiretlik işimizde. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Müjde verin. Nefret ettirmeyin emreder dinimiz. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın da emrettiği gibi nedir? Bizim için en güzel örnek vardır aleyhissalatu vesselam'da. Bizim de ne yapmamız? Bu şekilde rifk sahibi yani yumuşaklık, kolaylaştırma ve İşlerde acele <gülüyor> etmememiz gerekir. Allah Azze ve Celle hepimize bu vasıflarla vasıflanmayı nasip eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle'nin bugün alacağımız isimlerinden bir tanesi de el vitir. Vitir biliyorsunuz tek demek kardeşlerim. Ki bu da sahih Buhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyra radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ismi zikretmiştir. Hatırlayacak olursanız bu dersimizin Esmaül Hüsna dersimizin en başında bir tane hadis okumuştuk. Hadiste lillahi tis'atun ve tis ismen mi'e illa vahide. Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Her kim onu ezberler ise muhakkak cennete girer. وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَى Allah vitirdir, o vitri sever diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim el-vitir kelimesi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir ki manası Allah tektir ve onun hiçbir ortağı yoktur. Bu isim yani elvitr ismi Allah azze ve celle Subhanahu ve Taala'nın tek yani bir olduğuna gösteren, işaret eden isimlerinden bir tanesidir. Subhanahu ve Taala. Allah azze ve celle bütün sıfatlarında nedir? Tek olandır. Bütün övgülerde tek olandır. Allah azze ve celle'nin hiçbir benzeri yoktur. O Tektir Subhanahu ve Teala. Ve Kur'an'ın neredeyse tümünde Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna, onun hiçbir şeye benzemediğine delalet eden birçok ayeti kerime mevcuttur. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 22. ayeti kerimesinde diyor ki, فَلَا تَجْعَلُوا lillahi اَنْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bildiğiniz halde neden Allah'a eşler koşuyorsunuz? Neden Allah'a ortaklar koşuyorsunuz? Ve yine Allah Azze ve Celle Şura 11. ayet-i kerimesinde لَيْسَ كَنِثْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ <gülüyor> Allah'ın hiçbir benzeri, hiçbir ortağı yoktur. O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir buyuruyor Subhanahu ve Teala. Ve yine İhlas suresinde وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْرُ ahad Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir diyor Allah azze ve celle. Ve yine Meryem suresi 65. ayet-i kerimesinde sen diyor Allah'ın bir ortağını, bir benzerini biliyor musun? Mümkün değil kardeşler. Ve bu şeye baktığımız zaman Allah azze ve celle vit'tir. Tektir. Onun hiçbir şekilde hiçbir ortağı yoktur. Ne zatında, ne sıfatında, ne de fiillerinde Allah azze ve celle tek olandır. Ve Allah azze ve celle azameti, kemali, kibriyası, celalinde tek olandır. Sübhanuhu ve teala. Ve bu şekilde kardeşlerim, bunu ikrar eden bir insan kainatı yaratanın, onu yoktan var edenin Allah azze ve celle olduğunu ikrar eder. Allah azze ve celle'nin bir olduğunu ve Allah Azze ve Celle bu kainatta dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olandır. Dilediğini yapandır Allah Azze ve Celle. Onun hiçbir benzeri, hiçbir ortağı yoktur. Kardeşlerim baktığımız zaman bunu ikrar eden bir insan Allah Azze ve Celle'nin önünde boyun eğmeye, onu sevmeye, ona tevekkül etmeye, sadece ve sadece ondan istemeye ve ona yönelmeye, ve bütün ibadetleri ona yapmayı gerektiren bir sözdür bu Allah birdir demek. Ve birçok ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle bunu, bunu ve bütün bu sıfat aydıklarımızı müşriklere ne yapmıştır? İkrar etmiştir. Ve hepsi de bunu istisnasız ikrar etmişlerdir ve itiraf etmişlerdir. Ve ne yapmışlardır? Bunu muhakkak ispat etmişlerdir. Yani rızık olsun, mülk olsun, kainatı yönetme olsun, yaşatma, diriltme, öldürme ve kainatı yoktan var etme, <gülüyor> hidayet, dalalet ne varsa <gülüyor> muhakkak ki ne yapmıştır? Müşrikler bine bunu e, ifra etmişlerdir. Ebu'l-Abbas <gülüyor> <gülüyor> el-Kurt rahimullah diyor ki kardeşlerim el kelimesi Allah azze ve celle'nin elvitr ismi bununla kastedilen Allah azze ve celle'nin bir olduğu manasına gelmektedir. Yani bu ne demektir? Allah azze ve celle zatında, kemalinde ve fiillerinde bir olandır subhanuhu ve teala. O bir olmayı sever Allah azze ve celle. Ve o ne ne yapar ne yapandır? Her şeyde ibadetinde tek olandır. Şimdi kardeşlerim Birçok ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle bu tevhidi ikrar etmiş, bunu bildirmiş ve bunun zıttı olan şirk ve ortak koşmayı da ne yapmıştır? Yermiştir Allah Subhanahu ve Teala. Diyor ki Yusuf suresi 39. ayet-i kerimesinde اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ O ortak koştuklarınız birçok ilah mı daha hayırlı yoksa bir ve kahhar olan Allah azze ve celle mi daha hayırlı. Ve yine diyor ki kul elhamdülillah de ki Allah'a hamd olsun. <gülüyor> ve selamun ala ibadihi'llezina istafa ve selam Allah'ın seçtiği kulların üzerine olsun. Allahu hayrun amma yüşrikun. Allah mı daha hayırlı yoksa onların şirk koştukları mı daha hayırlı diyerek Allah ne yapmıştır onlara? meydan okumuştur Subhanahu ve Teala. İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki kardeşlerim ayetteki her sure iki tane tevhidi içermektedir diyor. Ve birincisi nedir? Baktığımız zaman tevhidi içerir. Ve daima Allah Azze ve Celle insanları kullarını tevhide davet eder. Birlemeye davet eder. Ya da ne vardır? Allah Azze ve Celle ve bununla alakalı ya isimlerine, sıfatlarına ve fiillerine bir davet vardır ki bunun adı ilmi ve haberi tevhiddir diyor. İkincisi ise Allah Azze ve Celle sadece ve sadece kendisine ibadet etmeye, birlemeye, ibadetinde birlemeye çağırır ki her türlü şirki, her türlü Putu ne varsa Allah'tan başka ibadet edilen hepsini terk edip yalnız ve yalnız kendisine bir olan Allah'a ibadeti davet ederken davet eder ki bunun adı da irade ve talep tevhididir demiştir Ebûl Qayyım Râhîmullah ve birçok emir nehi yasak ne vardır bunların da içerisine gitmektedir. Demek ki kardeşlerim bitir Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Allah azze ve celle'nin bir olduğuna delalet etmektedir. Allah azze ve celle ibadetinde nedir? Bir olandır. Ve hiçbir ortağı olmaksızın ibadeti hak eden yalnız ve yalnız Allah'tır. Çünkü o vitirdir Allah subhanahu ve taala. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın şeriatına baktığımız zaman da hep bir vitir. Yani ne vardır? Bir tekleme vardır. Yani mesela beş vakit namaz, işte gece namazı ne vardır? Gece namazı bitir, tektir. Bir, üç, beş, yedi bu şekilde tek olarak gider. Ve yine e, ve birçok şeyde hep Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tek olan sayıları bitir dediğimiz sayıları e, tercih etmiştir. Ki gelen rivayette e, Ali bin i Ebe Talib radıyallahu anhudan, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki innel vitra yani vitir namazı neyse bi hatmin kel mektubeti. Bir farz namaz gibi farz olan bir namaz değildir. Yani farz namazlar gibi farz olan bir namaz değildir vitir namazı. Ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aftar Fakat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vitir namazı kılmıştır. Avtiru ya ehlal Kur'an. Ey Kur'an ehli vitir namazını kılın. Allah Allah tektir, teki sever buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu tek rakam hep dikkat etmiştir. Mesela kahvaltıda yerken yedi tane urma yemiştir. Ve suyu kaç nefeste içmiştir? Üç nefeste içmiştir. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Farz din namazı kıldıktan sonra kaç defa istiğfar etmiştir? Allahu akbar, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Üç kere estagfirullah demiştir. Ve bütün yani şeylere baktığınız zaman hemen hemen dualara ve zikirlere genelde bir, üç, beş şeklinde ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselam hep bu tür şeklinde rakamları e, kullanmıştır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden bir tanesidir. Demek ki kardeşlerim yine dersin başında okuduğumuz 99 tane ismi vardır. Hem kim bunları ezberlerse cennete girer. Yani bunların manasını bilerek, içindeki anlamı anlayarak ve içindeki o şeyi kulluğu yerine getirerek yaparsa 99 isim nedir? Muhakkak cennete girer buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da tek rakamı kullanmıştır. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinden bir bir sünnettir. Allah hepimize hayır versin. Allah azze ve celleyi gerektiği gibi birleyen, gerektiği gibi e, tevhid eden, bir kılan kullarından eylesin inşallah. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim hakkınızı helal edin.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 kullarından eyle bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahu ammîn. bihamdik rabbil